İnnel hamdele lillahi nesa'i ve ve nauzu billahi min ve min amalina ve man la la ve Muhammedan abduhu ve ve ve ve ve bereketuhu ve ve Hamd Allah Allah'a, tertatü'l-islam ve la kelimatu'l-ihlas ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve la İbrahim hanif ve müslim ve ma kana mine'l-müşrikîn. Kovunluş ve taşlanmış şeytandan Allah'a sığınırız. Esirgeyip bağışlayan, Rahman ve Rahim olan Allah'ına dileriz. Kalpler övgü ancak Allah'adır. Ancak onu över, yalnız ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefslerimizin şerrinden ve kötü amellerimizden Allah'a sığınırız. Allah Azzele bize bir hayır yazmışsa bütün insanlar, bütün cinler ve bütün melekut alemi toplansa Rabbimizin bize yazdığı hayır engelleyemediği gibi yine Rabbimiz bize de bir şer yazmışsa bütün insanlar, bütün cinler ve bütün melekut alemi toplansa Rabbimizin bize yazdığı şeri gideremez arkadaşlar. Bu aşamki derse şeytan biraz kızacak. Çünkü konumuz Allah'ın izniyle inşallah şeytanın hileleri kardeşler. İnsan alıp kıl balı olduktan sonra Ta ölünceye kadar hatta son nefesinde bile bizimle iman edenlerle özellikle uğraşan şeytanın hileleriyle olacak. Rabbim önce kendi nefsinde inşallah amel etmemizi nasip etsin. Onu gerçekten düşman bellememizi, bilmemizi nasip etsin. Hilelerini tekrar gündeme alıp, taze tutup, ciddi bir şekilde nasıl ki değer verdiğimiz bir insan bize bir kötülük yapmışsa, bir daha da bize kötülük yapmasın diye tedbir nasıl alıyorsak Genelde insanlar Tanımadıkları, bilmedikleri insanlardan zarar görürler. Adam kime borç para verir? Güvendiği birine. Kime sır verir? Güvendiği birine. Kime emanet bırakır? Güvendiği birine. E, aynı zararı gördükten sonra iki kere bir daha zarar gördü. Üçe bir daha zarar gördü. Bu insana kim sırını verir? Kim emanet verir? Kim borç para verir? Peki biz iman ettiğimiz andan şu ana kadar şeytan bizi durmadan saptırmasıyla, oyalamasıyla, ve kandırmasıyla alıkoyuyor. Peki biz gerçekten şeytana karşı az önceki vermiş olduğum örnekteki gibi ne kadar ders aldık, ne kadar önlem aldık, ne kadar ciddiye aldık bu işi. Bakalım kardeşlerim Allah Celle bize Kur'an-ı Kerim'de ve peygamber ve hadislerde birçok nasihatlar ediyor. Bir tane ayette bakınız Rabbimiz şöyle buyuruyor. Şeytan sizi fakirlikle korkutmak ister. Kötü işleri sizlere süslendirir. Allah ise size katından bir ve lütuf vardır. Allah ise her şeyi ihata eden ve her şeyi bilendir kardeşlerim. Bakara suresi 268. Bakınız Bakara suresi 208'e de Ey iman edenler diyor. Hep birlikte toptan silme barışa girin. Şeytanın adımlarına da uymayın diyor. Çünkü şeytan senin apaçık bir düşmanınızdır. Münafıkların durumu ise diyor. Tıpkı şeytanın çarptığı gibidir diyor. Çünkü Şeytan insana inkar et dedi. Subhanallah. Şeytan da diyor, Allah'a e, Allah insan inkar edince diyor, şeytan dedi ki ben senden Allah'a sınırım, ben Allah'tan korkarım, oradan savaştım. Buradaki ayette biz görürüz ki kardeşlerim, Haşr suresi 16'da, şeytan Allah'a inkar etmiyor. Şeytan burada Allah'tan korktuğunu iddia ediyor. Ama şeytandan daha öte öyle şeytanlar var ki, azgınlaşmış şeytanlar, insan şeytanlar, Allah'a inkar etme cüretine kadar gidiyor. Ve burada şeytan, ben Allah'tan korkarım diyor, ve oradan sıvışıyor. Şeytanın hilelerinden birisi de bunlardan sakınma, ona karşı korunma yollarını öğrenme ve ona nasıl galip geleceğin hususunda bazı noktalara yer vermektir kardeşlerim. Allah bizleri hakkında inananlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet olarak zikretmiştir. Çünkü Allah iman edenler için buyuruyor ki siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten de sakınırsınız ve Allah'a inanırsınız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bununla alakalı hadis zikrediyor. Yani insanların faziletiyle alakalı konuda üç tane özellik var. Bir, Allah'a gereği gibi iman etmek. iki iyiliği emretmek. Üç, kötülükten sakındırmak. Ve insanlık için çıkarılan en fazileti ümmet olmanın vasfı bu. Diğer önceki ümmetlerde Muhammed ümmeti kadar davacı yok. Mesela Hz. İsa'nın haberleriniz on taneydi, belliydi. Ama bu ümmet de öyle değil. Bu ümmette herkes davacıdır. Asr Suresi'ne baktığımız zaman bütün insanların ziyanda olduğunu zikrediyor cenab Asla Asr'a yemin olsun ki bütün insanlar ziyandadır. İman edenler, inandığını hayata geçirenler, haklı tavsiye edenler ve bir de sabrı tavsiye edenler. Bu bütün insanlığı kapsıyor. Ama Ali İmran Suresi 104. ayete baktığımız zaman da bu husuya giriyor artık. İçinizde diyor, aranızda iyiliği emreden, kötülükten alıkoyan bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler de bunlardır. Bu da uluslar seslenme topluluklara seslenme, her inim kendi konumuna göre, gücüne göre. Ama şu asır süresi ise bütün herkesi kapsıyor arkadaşlar. Mesela şu hassizlik edersek daha iyi anlaşılır. Allah Resulü Sellem buyuruyor ki, devlet teisi, çobandır, elinin altındakilerin hepsinden mesuldur. İşte bir ilde vali çobandır, o ildekilerinden mesuldur. Bir mahallede muhtar çobandır, bu mahalledekilerinden mesul ve sorumludur. Evin içinde baba çobandır, eşinden ve çocuklarından mesuldur. Eş de, Eşinin malından ve çocuklarından mesuldür. Yani ta cumhurbaşkanından tut, davetçidir halka. İndik aşağı şehrin valisi çobandır. Sorumludur yani. Bir münker görürse onun men etmesi gerekiyor. İndik aşağı mahallenin muhtarı. O mahalledekilerin hepsinin Allah katında hesaba çekilecek. Sorumludur. Zaten şu dünya üzerindeki insanlar da bunu yapmıyorlar mı? Mahallede bir yanlış bir olay o zaman kime gidiyorlar? Muhtar, Muhtar sen uyuyor mu? Bak mahallede neler dönüyor. Sen yani hala uyuyor. Bak hiç mesele bakılmayan birisi dahi hemen gidiyor muhtarı yakalıyor. hırsız olsun, nefesat olsun, Allah korusun bir iş olsun bir evde. Kötülük olsun, hemen gidip muhtarı yakalıyorlar. Hatta dini bilgisi olmayan bir insan dahi bunu yapıyor. Veya bizim çocuklarımızdan birisi cam kırdığı zaman kimi yakalıyorlar? Yavrum yakalıyor hemen çocuğum kulağını. Söyle bakayım evin nerede? Ha, babanın adına bakayım. Görüyor musun nasıl olay ortaya çıkıyor? Allah göre da mahşe günü kullarını tek tek yakalayacak her işte bu asır suresi ta eve kadar iniyor. Baba eşine ve çocuklarına nasihat edecek. <gülüyor> Anne çocuklarına, muhtar mahalleye, vali şehre ve cumhurbaşkanı ve başbakan ülkeye. Tabii ki bu anlattığımız olay, meselelere vakıf olan hükümlerin icra edildiği, yaşandığı bir olay. Ama burada Peygamber Sallallahu buyuruyor ki, La yükellüfullahu <gülüyor> nefsen illa bus'ahat. Ayeti zikrederken Allah Celle peygamber esasına ki herkes gücün kadar Allah katında mesuldur. Çünkü ayette de Rabbimiz de buyurduğu gibi gücünüz yettiğince Allah'tan korkun. Biz bunu dinlerken hakikaten şu şeytanın hilelerinden sakınma potasında ve şey, şeytanı şeylerinden sakınırken ne kadar biz bu işi açtık ve ne kadar amel ediyoruz buraya bakacağız. Şeytan burada diyor ki mihalif savaşan bir düşmandır. O insana karşı duyduğu kim ve kıskançlığı nedeniyle ümmetin fertlerine karşı amansız bir savaş ilan etmiştir. veler ki bu savaş karşısındaki insan savaşın farkında bile olmasın. veler ki savaşmasın. Ama şeytan insanla savaşını devam ettiriyor. Ve iblis ey Rabbim dedi. Öyleyse bana dedi varlıkların tekrar dirileceği güne kadar mühlet ver. Ta kıyamet sabahına kadar. Ve göreceksin ki insanların sağından gireceğim, solundan gireceğim, önünden ve arkasından geleceğim. Onların çoğunu şükreder halde bulamayacaksın. Bu apaçık bir Savaş. Apaçık bir uyarı ve apaçık bir mücadele. Peki bunun karşındaki insanoğlunun kaçta kaçını saptırıyor? Allah'a Celle buyuruyor ki şeytan diyor zanlarını doğru çıkardı. Çünkü şeytan demişti ki Ya Rabbi Adem'in zürriyetinin çoğunu saptıracağım. Yani şeytan bu anda fazla bilgi sahibi değildi. Bir zan yapmıştı ama Allah'a Celle zanının doğru olduğunu zikrediyor. Kardeşlerim acaba biz hangi taraftayız? Şimdi birazdan Allah izin verirse şeytanın insan üzerindeki tesirlerine, etkilerine ve şeytanın amellerine Silahlarına gireceğiz. Hangilerinde biz buraya yakalanmışız? Hangilerinde düşmüşüz kardeşlerim? Evvela şeytanın hilesini iyi yakalamak gerekiyor. Şeytanı iyi tanımak gerekiyor. Ve şeytanın vasıflarını da iyi bilmek gerekiyor. Acaba biz bu vasıflara ne kadar yakınız? Veya ne kadar uzağız? Bakınız bunlardan bir tanesi kardeşlerim Bakara suresi 34'te şeytanın Allah'a cilip kibirli olduğunu zikrediyor. Kardeşlerim kibir ve gurur sadece Allah'a hastır. Ve sadece Allah'a mastur. Ve sadece onun şananadır. Çünkü mahşer gün allah Celle melik benim buyuracak. Ve ben meydan okuyacak. İkidar sahipleri nerede? Yeryüzünün efendileri olduğu iddia edenler nerede? Diye meydan okuyacak. Ve peygamberimiz diyor ki o ana kadar Allah-u Celle hiç öfkelenmemiştir. O andan sonra da hiç böyle öfkelenmeyecek. Ve peygamberler bile allah Celle'nin öfkesi karşısında tir titriyecekler. Tir Ve hepsi nefsi nefsi diye Allah'a sığınacak. Ki bu olay uzunca bir rivayettir. Rabbim bir gün böyle bu mahşer hadisini de sohbet olarak ele almayı Rabbim nasip etsin. Bütün peygamberlerin nefsi nefsi dediği Ve Allah Azze ve Celle'nin de o ana kadar hiç öyle gadaplanmadığı Kibirlenmediği ve o andan sonra da hiç öyle gadaplanmayacağı bir an Ve bütün peygamberlerin de nefsi nefsi dediği bir an var kardeşler İşte bu vasıf Allah'a aittir Ama iblis de Allah Azze ve Celle'ye özenmiştir Allah'ın sıfatlarını kendisine almaya çalışmıştır Çünkü Allah Azze ve Celle'nin kürsü de denizin üzerindedir Yedi kat gök var her sema arası 500 yıllık zaman dilimi ve 7 kattan sonra da 1000 senelik zaman diliminde deniz var ve denizin üzerinde de suyun üzerinde de Allah Celle'nin kürsüsü var. İşte İblis de denizin üzerine kürsüsünü kurmuş. Haşerekalle Allah'a özenti var. İlahlık hevesi var. Ve yavrilerini de etrafına toplamıştır. Ve şeytanın hilesini zikrederken Allah Celle bize şeytanın kibirli olduğunu zikrediyor. Ve Allahutaala buyuruyor ki bir zamanlar biz meleklere Adem'e secde edin dedik. Peki Adem'e, allah Teala neden meleklere Adem'e secde etmesini emretti? Kainattaki kaliteler hiçbir sistem boş değil. Melekler dediler ki ya Rabbi yeryüzünü kalbine çevirecek biz zürriyet mi yaratacaksın? Çünkü onlar daha önce yaratılmış can diye bir tayfa vardı cinlerde. Onlar Allah-u Teala onları imtihana tabi tutmuştu ve onlar imtihanı kaybetmişlerdi. Çünkü onlar da nefis taşıyorlardı. Çünkü insanlar ve cinler nefis taşıyan varlıklar. Bunlar Allah-u Teala'nın karşı geldiklerine dolayı Allah-u Teala onları Melekler beraber cinler komutasında bu taberi tarihinde geçiyor, üç çiftliktir bu. allah Teala emretti iblise. O zaman daha Allah'ın emrine itaat eden bir konumdaydı. Melekler beraber bunları denize sürdü. Şimdi iblis, subhanallah bunu biliyor. Melekler de bunu biliyorlar. O yüzden melekler diyorlar, Ya Rabbi yeryüzünü kan gölüne çevirecek bir zümre mi yaratacaksın? Çünkü cinler de nefsi taşıyordu ve böyle bir imtihan yaşanmıştı. Zaman zaman bu tür soruları bize soruyorlar. Melekler gaybi bilmiyor, kardeşlerimiz soruyor. Melekler gaybi bilmiyor. Peki meleklerin buradaki itirazı niye? Yani yeryüzünü kan gününe çevirecek bir zürriyet mi yaratacaksın? Demek ki melekler bunu önceden Aleyhisselam biliyormuş. Çünkü bir olay yaşamışlar bir deneyimi atlatmışlar. İşte Adem de yaratılınca, Adem de nefisten dolayı yaratıldığı bilinince, Ya Rabbi yeryüzünü kan gününe çevirecek bir topluluk mu yaratacaksın? Bir sene gereği gibi tesbih ediyoruz deyince Allah-u Teala melekleri imtana tabi tuttu. Melekler imtanda ne yaptı? Yenik düştü. Sayın bakalım yeryüzündeki isimleri saydı, saydı melekler tıkandı. Bir midesur Allah-u Teala Adem'e saydı Adem yeryüzündeki bütün isimleri sayınca Allah a Celle meydan okudu. Ben size dememiş miydim ben sizin bilmediğinizi bilirim dedi. Edin bakayım Adem'e secde. Burada müfessir diyor ki, Meleklerin Adem'e secdesi kardeşlerim Aleykümselam ilimden dolayıdır diyor. Şu anda dünya üzerindeki bütün meseleler de böyle değil mi? Bir iş yerine bir eleman alınca usta olarak eğer o konuda deneyim sahibi, bilgi sahibi değilse o iş yerine o zaman o kişi usta değil, vasıfsız olarak alınır. Değil mi? Deneyimsizse, bilgi sahibi değilse, vasıf olarak alınır. Ve bu toplumda bir insanı vali yapan nedir? Onun makamıdır, mevkidir ve bilgisidir. Hangi sahada bir insana bak, eğer orada bir şeye, bir görev başlamışsa o konuda ilim sahibi, bilgi sahibi ve deneyim sahibi olduğu için o göreve gelmiştir. İşte meleklerin de Adem'e seyresi kardeşlerin, Allah'a hatırla yerindeki bütün isimleri Adem e öğretmiş, Meleklerin daha bilgi sahibi olduklarından dolayı Allah-u Teala meleklere secde edin demişti. Melekler secde etti. İblisi de emretti. İblis diretti. İşte iblisin burada kibirli olduğu ortaya çıkıyor. Subhanallah. Ademe secde edin dedik. İblis hariç diyor. Hepsi diyor. Kibirlendi diyor. Hepsi diyor. Secde et ama İblis diretti diyor. O yüzden diyor büyüklük tasladı. Böylece kafirlerden oldu. Kibirlendi tuğyan etti. Bakara suresi kardeşlerim 34. Allah'a Celle iblisin Allah-u Teala öz, kibirlenmeye kalktığını bize Bakara suresi 34'te zikreder. Sat suresi 75. ayette de bu konuyu bize zikreder. O ayette şudur kardeşlerim. Allah-u Teala iblise ellerimle yaratmış olduğum Adem'e secde etmene mani olan neydi? Kibirlendir mi, yoksa yücelerden mi oldum buyurur. Subhanallah. Allah-u Teala iblise mühlet veriyor. İblise fırsat veriyor. Belki kendini toplar, hatasını anlar, belki döner diye. Sen kibirlendin demiyor. Sen şu hatayı yaptın demiyor. Soru olarak soruyor. Adem'e etmene mani olan neydi? Şimdi kardeşler bakın bu Kur'an-ı Kerim bize bir kaydesidir Bir insanı biz bir hata halinde görürsek hemen sende şu hata var demeyeceğiz. Olaya yan tarafından yaklaşacağız. Bakınız bu meyanda Allah Resulü de Kur'an'ın kaydesinden yola çıkarak aynı metodu uyguluyor. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ki İnsanlar arasında yumuşak söz söyleyin. Yoksa şeytan aranıza girer ve bozgunculuk yapar. Çünkü sözü güzel olarak söylemezseniz, sert söylerseniz, kırıcı söylerseniz, nefsine hitap eder şekilde söylerseniz, de bu hata var, bu hatayı niye yaptın diye o adam durur, sen de bu hata vardır. Çünkü siz insanları nefsinden dolayı tenkit ederseniz insanlar sizin nefslerinden, nefsinizde hata arar. Çünkü hatasız yalnız Allah'tır. Bakınız Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem bu haydiyi bize nasıl öğretiyor? Allah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer ve seçkin sahabeler bir toplukta oturmuşlar. Bir ara peygamberimiz o insanların içinden kalkıyor ayrılıyor. Allah emanet bir murad diye bu hadis Müslüm'de geliyor. Sahabeler peygamberimizin gelmediğini fark edince Ebu Hürre'yi gönderiyorlar. Ebu Hürre geliyor peygamberimize bakıyor ki diz kapaklarına kadar çıkmamış, Ayağını da suyun içine koymuş. Bir ses duyunca peygamberimiz sen misin ya Ebu Hürre diye hitap eder. Peygamberimiz Ebu Hürre'ye Ebu Hürre diye hitap ederdi. Çünkü o kedilerin babasıydı ve kedileri çok severdi ve kedilere bakardı. O yüzden Allah Resulü'nün lakabı takmıştı. Benim ya Resulullah diye tabii. Ondan sonra ya Allah Resulü senin gelmediğini fark edince meraklandık deyince Allah Resulü der ki şu malımlarımı al. Önüne la ilahe illallah diyani cennetle müjdele. İşte şahit de bu olsun. Hazreti Ebu Hureyre bunu söylemeye başlar. Subhanallah. Önüne gelene kelime-i söylüyorsa sen cennetliksin der. İşte şahidin var mı dekanlar de, bu da peygamberin alınlarıdır. Bu defa önüne de Hazreti Ömer çıkar. Ebu Hürre gelmeyince de Hazreti Ömer bu defa merak eder. Hazreti Ömer önüne çıkınca bu rivayeti de Hazreti Ömer'e söyler. Ömer bir tane yumruç çakar Ebu Hürre'nin tam göğsünün boşuna. Rivayetin devamı Ebu Hürre'ye anlatıyor. Ki, tam oturacağımın üstüne düştüm. Çanağımın üstüne düştüm diyor. Öyle bir sağlam yerleştirmiş ki. Bakınız Ebu Hürre'ye gelir peygambere Hazreti Ömer'in bu anını şikayet eder. Peygamberimiz Hazreti Ömer'i çağırtırır. İşte kısa burada başladı. Burada bir yanlışlık var. Ya Ömer, iki nokta üst üste. Sana bu şekilde kardeşine davranmaya seni sevk edenle. Sen nasıl vurursun? Nasıl el kaldırırsın? Mümin müne böyle yapar mı? Değil kardeşlerim. Bak burada hikmet araştırılıyor. Hazreti Meryem diyor ki Ya Resulallah Ebu Hürri böyle dedi. Eğer insanlar buna dayanır, güvenirse ameli bırakırlar. La ilahe illa diyen cennette müjdelemişse o zaman salih amellerde bir azalma olur. Ben istedim ki Hani eğer bu sendense, Rabbinin hükmü değilse bunu teyir edelim, gizleyelim. Bakınız kardeşlerim, Allah Resulü burada Hazreti Ömer'i dinliyor. İşte danışman burada lazım. Meşvere burada lazım. Hak geldiği zaman, basiret anlaşıldığı zaman burada lazım. Allah Resulü sallam hayatının birçok bölümlerde istişareye yer vermiştir. Tabii ki yerimiz ve konumuz burası değil. Yeri gelince istişare alakalı bir konu açılırsa istişarenin önemi, oraya daha detaylı bir şekilde gireriz. Yine Allah Resulü sallam ki şeytanın kardeşler üzerindeki nüfuzunu artıran, diyaloğunu bozan, aralarda kırgınlığa götüren en yükseklilerden bir tanesi dedi ki ayette cenab bakın Hakk'ın buyurduğu gibi birbirinize karşı konuşurken yumuşak konuşun. Nefsinizden konuşmayın. Yoksa şeytan aranıza girer bozgunculuk yapar. Bir tane daha örnek verelim. Allah-u Alem bir muradı bu de Ebu Davud'da geliyor. Bir sahabe gelir peygamberin önünde rükuya kapanıyor. Peygamber sallallahu anh sen şirkeleştin. Bu Allah'a ait olan bir ameldir. Sen ne yapıyorsun demiyor kardeşlerim ya adam bu şekilde seni hareket etmeye sevk eden ne diyor ya Resulallah ben Kisralara Necaşilere, Kaizelere, Krallara giden ve onların ortamında bulunan bir kimseyi diyor demek ki baya bir elçilik görevleri falan yapmış danışmanlık yapmış ve gördüm ki onların askerlerine askerlerinin krallarına tanzim ettiklerini, saygı duruşundan eğlendiklerini ve ben de düşündüm ki aslında burada sahabenin niyeti hayır bir kötü bir niyet yok çünkü onlar da kral, peygamberi de bizim öncümüz, kralımız olarak hayal ederek, düşünerek, demek ki onun askerleri eğer kralların önünde eğiliyorlarsa, ben de düşünün ki bunu en layık sensin, ben de senin önünde eğildim. Bak bu da Allah Resulü söylüyor. Ha, demek ki bunun niyetini anladı. Bir daha böyle yapma. Çünkü bu Allah'a ait olan bir ameldir. Bu sahabede darılma, gücelme olur mu? Küsme olur olmazsın. Olmaz. Kabe'nin duvarına birisi işiyor kardeşlerim. Bunu yapan da Ebu e, Subhanallah, Kımar ismindeki bir sahabe. Bu saha ve kendi bulunduğu belde gözüküyor ama birisi. Duvar e, eşine işleme onların bulunduğu ortamda var. Yani meşru bir şey. Kendi mıntıkalarında, kendi bellerinde yaptıkları bir amel, çirkin görünümlü bir şey değil. Bu defa da buna yani hımar'a yani ihtiyacını görecek yer neresi? Hımar işte. Bunun lakabı da eşek şakaları yapıyormuş. Pegamasos'un buna bu lakabı koymuş. Hımar diye tabi den. Bazen işki içen Pegamasos'a de gelip daha de uygulatırlar. Bazen de Tövbe eden birisiymiş. Ve burada bizim yakalamamız yerken bir ders daha var kardeşlerim. Biz bir kardeşimizi günah ve masiyet içinde gördük mü? Evet gördük. Bakınız sahabelerden bir tanesi de görüyor. Bunu gören kim? Dinde hakkı söylemede ayıp yoktur. Hazreti Ömer. Hat uygulattırılmaya geldiğinde işki işliğinden dolayı hımara. Hazreti Ömer Allah lanet etsin. Ne utanma sıkılmaz adam. İkide de peygamber gelir deyince, Allah Resulü öyle deme ya Ömer diyor. Öyle deyip de şeytanı sevindirme. Şimdi şeytanla alakalı konumuza girdik. Dedi ki şeytanın burada hileler ortaya dökülecek. Allah'ın izine şeytan buna kızacak. Ama bizim evet. dayemiz Allah'ı razı etmek. Şeytanı sevindirmek değil. Tabii ki bizler onun hilelerini öğreneceğiz. Sakınacağız ve korunacağız inşallah. Böyle deyip de diyor şeytanı sevindirme. O günah işlediği an içerisinde Allah'ı ve Resulüne asıyor olmuştur. Hükmü de had ver. Ama günah işledikten sonraki anda hat uygulayaktan sonra istiğfar etti. Rahman'a döndüyse o anda diyor Allah ve Resulü onu seviyor. Allah ve Resulü de onu seviyor. İşte bizim kardeşlerimiz aramızdaki diyalogumuz. Biz bir karışımızın bir masiyetini gördük. O anda buz ederiz. Ama o andan sonra bir salih amelini gördük mü? O buz orada kalacak. yine onu kucaklayacağız. O buzu devam ettirmeyeceğiz. Dengesizliğe kapılmayacağız. Ve herkese de hak ettiği kadar sevgi vereceğiz. Hak ettiği kadar da kalbimize buz besleyeceğiz. Ama biz dengeyi kaçırırsak kafir olan birisine buz etmezsek gereği gibi bu defa bu buğzumuzu müminlere sarfiyat olarak farkında olmadan harcamaya başlarız. Dengesizlik bu böyledir. Veya bir insanın kalbinde maddeye karşı sevgisi çoksa kardeşlerim maddesine zarar geldiği zaman öfkesi buğzu olur. Ama cebine zarar gelmediyse eğer Yahudiler, Hristiyanlar ve dünya üzerindeki Müslümanlara inim inim televizyonda veya herhangi bir haberde bunu gör zaman o insanın gıkını çıkmadığını, ruhunu kıpırdamadığını Allah'a havale etmediğini, hiç etkilenmediğini rahat bir şekilde çayını yudumladığını görürüz. Ama bir Müslüman'ın bir yanlışını gördüğü zaman hassetinden kudurduğunu da şahit olursunuz. Çünkü denge yakalanmadığı zaman, çünkü kardeşlerim Allah Azze ve diye bir fıtratımıza bir duygu yerleştirmiştir. Boz nedir? Öfke. Çünkü Allah için sevmek, Allah için boz etmek imanın en yüksek kurp İmanın tadını tatmıştır. Kim yarasala ve elçisin her şeye çok seven. Allah'ın sevdiğini seven, Allah'ın buz ettiğine buz eden. İşte burada Allah özellikle şeytanı buz etmemizi, şeytanın dostlarına da buz etmemizi ve bir müminin kardeşimizle şeytana uyduğu anda uyduğu kadar bölümüne buz etmemizi, ona hakaret etmememizi, onu sövmememizi, onu arkadan ortalara deşifre etmememizi, dedoksunu yapmamamızı İslam bize öğretmiş ve benden sonra peygamber gelecek olsaydı Ömer bunlardadır denen şahsiyeti dahi İslam kayırmamış. Peygamberimiz kayırmamış, Öyle deme ya Ömer. Öyle deme, öyle değil de şeytanı sevindirme. Çünkü o işki içtiği an içerisinde Allah ve Peygamberi asli olmuştur. Tatbikatı da cezası da budur. Ondan sonraki anlar içerisinde o Allah'ı ve Peygamber'i seviyor. Allah ve Peygamber'i de onu seviyor. Rabbim bizlere bu dengeyi iyi yakalamayı denge unsurunu hayatımız boyunca gerçekleştirmeyi nasip etsin. Ve bir hüküm daha Peygamber sallallahu aleyhi buyuruyor ki kim bir müminin ayıbını ortaya dökerse deşifre ederse Allah'a Celle mahşer günü onu diyor, aybını ortaya döker. Evinin içinden olsa dünya hayatında da rezil eder. O yüzden kim bir aybının örtülmesini istiyorsa, kendi kusurunun kapanmasını istiyorsa, mümin kardeşlerinin aybını örtsün, mahşer günü de Allah tarafından kusurunun örtülmesini istiyorsa. Tabii ki nasihat edici bir ise da, onu en güzel bir şekilde, usunu uygun bir şekilde, kalkıp da şahsi olarak nasihat ederse, eğer dokanıyorsa, ya davetçi bir insana kardeş, abi bu hafta şu yönlü bir sohbet hazırlasan nasıl olur? madem o kardeş o sohbete geliyorsa nasibini alır? gayemiz tenkit etmek, karalamak mı? yoksa ıslah ve nasihat mı? gayemiz uçurumdan aşağı mı atmak? yoksa uçurumdan kurtarmak mı? gayemiz şeytanın kucağına biraz daha mı gitmek? yoksa şeytanın kucağından o kardeşimizi kurtarmak mı? innamal bir binniyet. kardeşlerim ilim öğrenmeden önce ilim sahipleri nebevi yolu takip eden alimler beş tane madde çizmişler önce mümin niyetini kuracak ben niye ilim öğreniyorum? niyetini yok olacak. Eğer bu ilmi öğrenen bir insanın niyeti tartışma ortamlarına katılmaksa o insanı bir zaman sonra tartışma ortamlarında görürsün. Eğer bu ilim öğrenmek isteyenin niyeti ilk etapta bu davet ortamında da olabilir herhangi bir kitap okuma ortamında da olabilir veya herhangi birisine gidip hasreten ilim alma da olabilir. Eğer bunun ilk ilim öğrenme niyeti ilim eli insanlarla takışmak onlarla yarış etmekse bir zaman sonra onu bahadere görürsün. Eğer bu ilim öğrenmek isteyenin niyeti, dünyalı bir çıkar, menfaat bir metaysa, bunu bu şekilde de görürsün. Eğer bu ilim öğrenmek isteyenin niyeti, övünmek, saygınlık görmekse, bunu bu şekilde de görürsün. Ve insanlar bunu övdükleri zaman da kasıldığını, çok hoşuna gittiğini müdahale etmediğine de şahit oluruz. Ve daha da övleyin diye yaradığını da şahit olursun. Eğer ilim öğrenip, niyeti neyse bu şansın, insanlara faydalı olmak, bir şahit daha olsa ateşten kurtulmaksa buna da şahit olur Bunu da en net bir şekilde sergileyen kim? İki cehan güneşi aleyhissalatü vesselam. Kardeşlerim Yahudi çocuğu ziyarete giriyor. Ölmek üzere. Ya bu Yahudidir bana ne demiyor. Arınmak isteyen bir çocuk var. Kurtuluş isteyen bir çocuk var. Layık olmasa Allah Aziz Celle peygamberi ona göndermez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yahudinin evine giriyor. Çocuğa bakıyor. Çocuk ölmek üzere yüzünden belli. Ey çocuk la ilahe illallah de. diyor. Çocuk babasına bakıyor, peygamberimize bakıyor. Allah Resulü bir daha ısrar ediyor. Ey çocuk la ilahe illallah de. Çocuk bir babaya bakıyor. Bir de Allah Resulüne bakıyor. Allah Resulü üçüncü ısrar ediyor. Ey çocuk la ilahe illallah de. Ve çocuk babasına bakınca babasının ev sahibini vermiş olduğu bir haya ağır basıyor. Çünkü Muhammed evimize kadar gelmiş el-Emin Aleyhisselam. Ona mahcup olmayalım. O bizi gözetti, düşündü. Adam yerine koydu. Komşuluk hakkını gözetti. Çocuğumuz hasta. Belki Yahudi kişiler gelmedi ama komşun beni ziyarete geldi. Bu komşuluk hakkından dolayı kalbinden belki bu iyi niyet geçti. Allah kalbine yumuşaklık koydu. Ey oğlum dedi. Ebu Kasım'ın dediğini de. Ve çocuk dedi ki La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bak tek bu amele kardeşlerim. Ve çocuk teslim oldu. Ruhunu kabzetti. Ve Allah Resulü'nün gözünden sevinç gözyaşları aktı. Ve dizlerine vurdu, ayağa kalktı, sakalı ıslana kadar alı Ve dedi ki, Allah'a şükürler olsun ki ateşten bir kişi daha kurtuldu. Şeytanın ağrından bir kişi daha kurtuldu. Kardeşlerim, peygamberin mücadelesi buydu. Belki o mücadele verirken evindeki hanımı çocukları belki açtı. Ama Allah Resulü onun derdi, bir kişi daha olsa, şeytanın kucağından kurtulsun, İslamla ile şereflensin, ateşten kurtulsundu. İşte alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberin ümmeti de bizler isek, Bizlerin şu andaki dünya hayatındaki gayemiz, derdimiz ne? Şeytan ağına mı kapılmışız? Pençesine mi yakalanmışız? Yoksa hakikaten ağından sıyrılıp kurtulmuşuz da Şeytan ağına kapılanları kurtarmak için çareler mi arıyoruz? Onları o ortamlardan kurtarıp da Rahman'ın zikredildiği, anıldığı ortamlara götürmek için mi kardeşlerim uğraşıyoruz? Bu da herkesin kendi hepsinde tek düşünmesi gereken bu olay. Şeytanın kardeşlerim hilelerinden bir tanesi de İnsanı fakirlikle korkutur. Bakınız Bakara Suresi 268. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki, şeytan sizleri fakirlikle korkutur. Ve o da size fuhşiyatı münkeri emreder. Şu anda kalbimize gelen bütün kötülükler kardeşlerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hadiste yalan, günah ve masiyet olan her şey insanın kalbini tırmalar. Şeytan kalbimize bir şey attığı zaman eğer kalbinizde bir çarpıntı anda başlıyorsa, hani bunun haram mı helal mi olduğunu daha tespit edemediyseniz eğer, bakınız günah ve masiyet kalbi tırmalayan şeymiş. Kalbi sıkıntıya sokan şeymiş. O anda kalpte bir çarpıntı başlıyor. Bir ortalık karışıyor, denge alt üst oluyor. Orada bir fırtına esiyor. Ama diyor, subhanallah, doğruluk hissediyor, kalpte sıkıntı ve emniyettir aklı başında olan bir insan şeytanın vehimlerine ve seslerine kapılır mı? Çünkü ayet-i kerimede Allah Celle buyuruyor ki şeytandan sana bir dürtü geldiği zaman demek ki gelecekmiş. Gelmesi Allah Celle bizi bu ayetiyle uyarır mı? Şeytandan sana bir dürtü bir esne geldiği zaman hemen Allah'a sığın. Euzü billahi meneş Ona neyi hatırlatıyorsun o anda? Hani şöyle bir düşünün. Canlı canlı siz gözünüzden görmüşsünüz. Bir ortama gittiniz. ortam içerisinde kötülük yapan birisini en yüksek kademedeki bir makamda içinizdeki birisini kovdu. Ve siz de buna şahit oldunuz. Defol git buradan diye. O insan, o mıntıkada, o beldede artık suratı, yüzü kalır mı? Eğer haya varsa bir parça onda, Utanma, sıkılma bir parça kalmışsa artık o belde uğrayabilir mi o insan? Uğrayamaz kardeşlerim. Ve o insanın ve o şahsiyetin herhangi bir ortamlarda gene mücadelesini, masiyetini, kötülüğünü yaymaya başlarken, şimdi o Kovulduğuna, kovulduğuna şahit olan kişi ne diyecek? Sen filan geniş şu makamdan kovulmuştun ya ha ha ha gülersen o insana veya o canlıya, o varlığa o şu anda ne olur biliyor musunuz kardeşler? Oradan da utandığından, sıkıldığından kaçır gider. Utanma, sıkılma bile yoksa oradaki insanlara deşri olduğu için oradaki insanları aldatamayacağını bilir ve oradan uzaklaşır gider. O yüzden biz Aûzu Billahi Müneşşeytan'a çektiğimiz zaman bunun manası kardeşlerim kovulmuş şeytandan Allah'a sındırıp derse başlarken manasını o yüzden tekrar ettim. Yani biz iblise ne demek istiyoruz aslında? En yüce makamından kovulmuş diyoruz. Ona kovulduğu anı hatırlatıyoruz. Bundan daha büyük bir bela olabilir mi ya? Yaratıcısı iblisi yaratan da Allah'tır. Allah'ın huzurundan iblis kovuldu. Çünkü Allah Adem'e secd etmesini emretti. Bizlere, babamıza. Biz onu onun babamızın. işte iblisin düşmanlığı da ondan sonra başladı. Sıbhanallah. Adem'e secde etmeyince Allah-u Teala huzurumdan defoldu. <gülüyor> Artık şundan, şu andan sonra lanetim senin üzerinedir. Bana mühlet yarap. ya Kıyamet sabahına kadar. Şu değer verdiğin Adem'in ve zürriyetinin çoğunu saptıracağım. Şimdi kardeşlerim çok enteresan bir olay var. Allah Azze ve Celle, babamız Adem'e ve Adem oğlu bizlere ne kadar değer vermiş? <gülüyor> en son biz yaratılmışız. Yaratılmışlar içerisinde. Zariye suresi 56. ayeti hatırlayın. Bu Kur'an'ın kriteridir. Önce yaratılan anılır. Önce cinler yaratılmış sonra insanlar yaratılmış. Cinler de ateşten diyor. şey İblis de cinlerden diye geliyor hükümlerde. Demek ki iblis Adem'den önce yaratılmış. Bakın yukarı önce yaratılan sonra yaratılanı seyrediyor. Hani şuna şu örneği verirsek askerlik yapanlar daha iyi bilir. Bir kıdem diye bir olay vardır. Yani kısa bir zaman bile önce askere gitse... Önce gelen çömez. Sonra gelen kıdemi artar. Şimdi usta birliğine geçti. Usta birliğine bu defa acemiler gelmeye başladı. Onun rütbesi orada arttı. Kıdemli er. Yani tabiri caizse burada iblis kıdemli. Ama Adem çömez. Yani iblis Allah'a kafa tutmaya kalkıyor. Allah'ı sorgulamaya kalkıyor. Allah'a hesap sormaya kalkıyor. Yani şimdi çamurdan yarattırmam ben secde dedi. Şimdi ben ateşten yaratmışken, ben ondan üstünken ona secde ben nasıl ederim? Kardeşlerim, Allah hesap sorulur mu? Ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki, Allah yaptığından sormaz. Fakat siz yaptıklarınızdan tek tek hesaba çekileceksiniz. Peki şu anda dünya hayatında biz, bizim başımıza gelen kaderlerden biz razı mıyız? Bakalım bu ağı biz ne kadar attık? Dilde değil, kalbimizden, yaratılışımızdan hoşnut muyuz? Kaderimizden hoşnut muyuz? İçimize fırtınalar var mı yoksa sükunet mi var? Son model arabası olan birisini gördün, senin araban yok. Çok yakışıklı birisini gördün sen yakışıklı değilsin. Fiziği diksiyonu düzgün birini gördün sende yok. Çok hayli haylar olan bir şey gördün sende yok. Pazar dersini hatırlayın haset. Onda kalbimiz nasıl kardeşlerim? Hoşnut muyuz? Yoksa kalpte bir gıcırtılar mı var? Peki haşi Allah zalim mi? Birine verdi ona vermedi. Dengesizlik mi var burada? Biz Allah'ın adaletine ne kadar rıza gösterdik? İşte burada adaletten şaşmaya başladığımız zaman şeytanın sultası üzerimize hakime sağlıyor. Buna da delil kardeşlerim. Bizim zikrimizden yüz çevirene buyuruyor Allah'u Celle. Biz şeytanı musallat ederiz. İşte o da onun ayrılmaz yandaşı olur. O da kendisini hakta zanneder. Doğru yolda zanneder. O da onu bir alevli ateşe çağırır. Şeytan zaten en büyük belayı Adem'e secde etmeyerek aldı. Ebedi cehennemlik oldu. Ve kıyamete kadar gelecek bütün insanların günahına da vesile olacağından dolayı her günah işleyenin günahı kadar da onun boynuna da vurulacak. Hani zaman zaman derslerde şöyle veriyoruz da işte ilk adam öldüren kimdi? kabildi. Kayamata kadar bütün adam öldürenlerin günahı da kabin üzerine de vuracak. Bir de iblisi alalım hele. Şu anda Allah'a imanın haricinde günah işleyen, şirket düşen, küfre düşen, büyük günah işleyen, normal günah işleyen, küçük günah işleyen, riyaya düşen, masiyete düşen herkes, dünya üzerindeki bütün canlar şeytanın ve seselerine kapıldığı için, şeytan onları yanıltıp aldattığı için Allah'ın emrinden uzaklaştırmıştır. Her günah işleyen, asi olan kul hem kendisine günah yazma haber ver bir de iblisin karesine de ne yapılıyor? Aynı günah işleniyor arkadaşlar. Ne kötü çığraşmış kendisine. O yüzden Peygamber sallallahu buyuruyor ki Allah hayrı de şerli de kullarının elinde yazdı. Hayra sebep olanlara ne mutlu, şerre sebep olanlara ne yazık. İşte bu şerre sebep olanların ağına Rabbim bizi kaptırmasın. Rabbim onların peşinden gidecek amelleri bizleri sürüklettirmesin. Amin. Rabbim bizleri peygamberlerin yoluna uyan Peygamberimizi örnek alan diğer peygamberlerin kısalarını da ibretlik kısalarını da hayatımızda ibret olarak tetekir edip oradan ders çıkaranlardan eylesin inşallah. Bakınız kardeşlerim şeytanın hilelerinden bir tanesi de tartışmak. Dedik ya ilim öğrenmek isteyen bir insanın niyetini iyi kurması gerekiyor. İlim eli insanlarla cika gütmek, tartışmak, rütbe yükseltmek için mi ilim elde edeceğiz? Eğer böylese hemen yakalandık. Hac suresi 3. ayet. İnsanlardan bilgisi olmaksın Allah hakkında tartışmaya giren ve her inancı şeytana uyan bir takım kimseler var buyuruyor. Allah Azze ve Celle Hac suresi 3. ayette. İşte bak bizim zikrimizden yüz çevrene şeytanı musallat ederiz. Şeytan hemen Burada Rahman olan Allah Azze ve Celle'nin peygamberlerle göndermiş olduğu salih amellerin pazarı var. Burada da şeytanın ordusunun malzemeleri ve pazarı var. Ve o pazarda da malını piyasaya çıkarmış satanlar var. Salih ameller de pazarda kötü ameller pazarda. Ve herkes malını da ismini yazmış. Rahman'ın ordusu, şeytanın ordusu. Malzemeler de belli ve orada danışman olarak durup da malzemeyi satan görevler de belli. Bunların zorlayıcı bir şeyi yok. Rahman'ın hükümlerini icra ettiğinde Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam bile Cenab-ı Hak ki, biz seni onların başına bekçi göndermedik. Anlat geç. Sen zorlayıcı değilsin. Şeytanın ise bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak zikreder. Maşer günü şeytan diyor. iblis yani. Yüksek bir yere çıkar. İnsanlar şeytan hakkında ileri geri konuşup da onu suçlamaya kalkınca Allah Celle iblise mühlet verir. Şeytan yüksek bir yere çıkar. Bugün beni suçlamayın. Beni bugün yermeyin. Rabbiniz Allah size kitaplarında yaratıcısı olduğunu bildirdi. Cennetten cehennemden haber verdi. Göndereceği dünya hayatının imtihan sağını olduğunu da bildirdi. Ve benim de Şeytan oldu mu ve hileci oldu mu da söyledi. Allah size hükmü, hüküm indirdi. Siz ona uymadınız. Ben sadece size vesese verdim. Peşinden geldiniz. Ve ben de yanıldım. Yanıldım çıktım. Bugün bana suçlama yok Allah Allah'ta buyuruyor ki huzurumda çekişmeyin. Bugün tartışma yeri değil. Sana uyan azgınlarla haber haydi cehenneme. Subhanallah. Bak şeytan burada kendisini kurtarıyor kardeşler. Yanıldım çıktım diyor. Ya, yanıldım. Bugün beni yermeyin. Bana bir yergi yok. Hakikaten şöyle bir durup tefekkür etsek. oğlu. Neden şeytan uyuyor? Yahudiler 71 parça oluyor. 70 parçası ateşte. Bir tanesi kurtuluyor. Hristiyanlar 72 gruba ayrılıyor. 71 ateşte, bir tanesi kurtuluyor. Bu ümmet 73 parça oluyor. Ümmeti Muhammed. Namaz kılmayanları, dinden uzak yaşayanları, ateistleri, ideolojilere kapınları kastetmiyorum. Dini yaşayanları kastediyorum. Bunlardan ise 72 grup ateşte kardeşlerim. Bir tanesi kurtuluyor. Şu iblisin yaptığı hizmete bakın ya. Şu mücadeleye, şu gayrete, şu samiyete bakın. Ateşe çağırmadaki samiyeti anlatıyorum. Ve şu insanlara bakın. Allah'ın vahyine uymuyor. Peygamberlere itaat etmiyor. Kitapların hükümlerine uyum, iman etmiyor. Kalbinde ise şeytanın vesveseleri hakim. Durup şöyle bir tefekkür edelim ya. Sadece vesvese kardeşlerim. Sadece vesvese. Ve ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle buyuruyor ki şeytanın hilesi çok zayıftır. Peki insan nasıl bu? Zayıf hilesi olan, hilesi zayıf olan, gücü çok zayıf olan ve sadece vesvese veren insan üzerinde güç kullanmayan bu şeytana Adem'in zürriyetinin çoğu nasıl uyuyor? Peki kimler uyumuyor kardeşler? Ayette Allah Celle buyuruyor ki ihlaslı kullarımız zarar veremez. Peki kardeşlerim, ihlas nedir? Biz Allah'ın bize delille hareket etmeye çalışan topluluğuz. İnşallahü Rahman bu yönü şeytan bizim üzerimizde sultası yok. Eğer biz Kur'an sünnetin hükümleriyle amel etmeye çalışırken yalnızlardaki müştehit iştahatında isabet ederse, çift etmese tek hecer alır. Çünkü biz delilli hareket etmeye, kaynaklardan yola çıkarak hareket etmeye çalışıyoruz. Bakara suresi değil, Alimran suresi dedim. Orada sana bir şey yok. Çünkü Allah Ceyla Hı buyuruyor ki, Dil sürçmecinden dolayı hesaba çekilmeyeceksiniz. Kalbinizin iştiğinden hesaba çekileceksiniz. Kast mi? Yani burada sen delilli okurken, Bakara suresi, Suresi diye ismi ama sen yanıldın Nisa Burada sen sorumlu değilsin. Çift değil tekecil alırsın. demiş ama sen üstünde yazdın. Yanıldı. Numarayı da şaşırdın. Burada yanılman hatan olabilir. Sen yine tekecini alıyorsun. Kaynağa gitmemişseniz ayrı. Biz bu yönü inşallah şeytan alınan kurtulduk diyelim. Peki niyetimiz kardeşler ihlasımız innemel amelü bir niyet. İşte insanlara, hasetlere, fesatlara kavgalara, yarışlara ve tartışmalara, münakaşalara, ihlasın dışındaki her şeye sürükleyen nedir biliyor musunuz kardeşlerim? Niyet bozukluğu, niyet bozukluğu. Niyet bozukluğu kardeşlerim. Eğer biz niyetimizi halis tutarsak, şeytanın Adem olu üzerine hiçbir sultası yoktur. Niyetimizi samim tutarsak, niyetimizi sadece Allah'ın rızasına has kılarsak, sadece onun vereceği mükafata kani olursak, şeytanın Adem olu üzerinde ihlası kullarına zarar veremem. İblis bunu bile iddia ediyor. Senin ihlası kulların üzerinde benim bir sultam yoktur. Yani İhlaslı insanlar için iblis zehirsiz yılan mesabesindedir. İhlassız insanlar için ise iblis zehirli kobra yılanı mesabesindedir. Yani iblise zehir şırıngasını biz ihlassızlığımız ve niyetimizin bozukluğuyla veriyoruz kardeşlerim. Yoksa Ademoğlu üzerinde iblisin hiçbir sultası ve hiçbir vesvesesi yoktur. Bakınız kardeşlerim bir tanesi de İsra suresi 27. ayette şüphesiz gidiyor. Şeytanın amellerinden bir tanesi de savurganlıktır. Allah diyor saçıp savuranları sevmez. Kim böyle yaparsa? Şeytanın amelini işliyor. Ve bir tanesi de kardeşlerin isimleri çarpıtır. Bakınız Adem babamızı cennetten çıkmasına sebep olan çarpıtma ve ilk yalan yere yeminle ortaya çıkardı. Ayet-i Kerime Taha Suresi 121'de buyuruyor ki Cenab-ı Hak. Ey Adem dedi. İblisin hilesini anlatıyor. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de iblisin hilesini anlatıyor. Bakınız iblis ne diyor? Ey Adem. Sana ebedilik ağacını göstereyim mi? Çünkü iblis Adem'in analizini yaptı, üzerinde çalışma yaptı, iblisin zaaf noktalarını yakaladı. İblis'te iblisin cennet ve hava valideyimizin cennette ebedi kalma gibi hevesi vardı. Bir özlemi vardı. Ve hükümranlık sürme, hükümdar olma, lider olma gibi duygusu vardı. İblis bunu yakaladı. Ve yakaladığı zaaf noktasından daldı. Yani iblis zehirini atacağı yeri iyi biliyor. Önce tespit ediyor, nokta tespiti Adem'in zaf noktası neresi? Ve oradan saldırıyor. Şimdi ben bunu zikrederim. Herkes kendi zaaf noktasını düşünsün. Bir insan eğer kibirliyse oradan daha da saldıracak. Bir insan yumuşaksa daha da yumuşak olmayı ittirecek. İfrat ve tefrite sokmaya çalışacak. İşte Adem'in içindeki o özlem duygusunu iblis yakaladı ve dedi ki, sana ebedilik ağacını göstereyim mi? Ha? Eğer sen o ağaçtan yersen cennette ebedi kalacaksın ve hükümranlık süreceksin. Zaten iblisin içinde böyle bir şey vardı. Arzu, istek ve endişe. Acaba burada ebedi miyim? Ve bu vesesteye kardeşlerim düştü. Çünkü Adem'in de gönlünde böyle bir zaafiyet vardı. Yani sadece iblisin bizim üzerimizdeki takimi uğraşması durduk yere değil. Önce Ademoğlunun anatomisini biliyor iblis. Önce Ademoğlunun zaaf noktalarını yakalıyor. Hassas yanını yakalıyor. Oradan dalıyor giriyor hani iki tane kavga eden insanı düşünün menajeri kendi adamına der ki bak der karşındaki rakibinin sor kabuğa kelimeyi çatla oraya çalış sağ yumruğundan uzak dur sen ufak tefeksin yakın girme vur kaç kavgada bunlar söylenir işte tabiri caizse iblis de Adem'in zaaf noktaları nereler kuvvetli yanları nereler oralardan kaçıyor hassaskenin nereler oraya gidip oradan dalıyor işte biz iblisten önce kendimizin zaaf yerlerini bilmek zorundayız kardeşlerim yoksa iblis orayı yakalarsa hep oradan bize saldıracak. Hocalar talebelerini geçirirken hep talebelerini zafiyelerine vururlar. Hocam niye buraya vuruyorsun? Evladım orayı kapat. Düşman vurursa bir daha kalkamazsın yerinden. Ben orayı kapatasın diye vuruyorum. Bakınız kardeşlerim. Adem'in cennette ebedi kalma hevesi, hükümrallık sürümü arzusu cennetten çıkmasına sebep oldu. Halbuki cennete zaten ebedi kalmak için gelmiş. Adem'i böyle kandırdı. Peki ya bizi nasıl kandırıyor? Ya Subhanallah... Nuh aleyhisselam 951 peygamberlik yapmış. Bizden önceki peygamberler kaç yüz sene yaşamışlar. Yani belki onlar buluşsaydı, belki sorusaydı kendilerine, yani ta işte kaç asır sonra sizin torunlarınızdan öyle insanlar gelecek ki, belki sizin yani 20'de 30'da bir ömrünüz kadar hayat yaşamayacaklar. Yani 50-60 sene. Onlar belki durur düşünür ya bunlar bina yapacaklar mı, ev yapacaklar mı? Yani kafalarını sokacak yer yapacaklar mı? Kardeşlerim subhanallah şu 50-60 senelik bir ömrü şöyle durup düşünelim ya. Bina üstüne bina, kat üstüne kat, yat üstüne yat, araba üstüne araba, model üstüne model. Ömrümüz yetmiyor kalbime sok, kalbimize geçinmeye çalışıyoruz yani. Bu da namazın içinde bile onlar aklımıza geliyor. Şu işi çok bitireyim şu işe koşayım. Belki arabanın modelini kalitesini yükseltireyim. İnsanların yanında değerim daha da artar. Ey Allah'ın kolu sen bu dünya insanların yanında değer kazanmak için yoksa Rahman'ın katındaki makamını yükseltmek için mi geldin? Öyle ya. Selefimiz öyle demiş. İnsanlar yanında değerinin artmasını istiyorsan takvanı artır. Namazdaki huşunu artır Müslüman. Allah katındaki değerinin artmasını istiyorsan. Çünkü biz bu dünyaya kulluk için geldik. İbadet için geldik. Namaz bütün ibadetleri içerisinde kapsayan alem-i şumul bir ibadettir kardeşlerim. Bu ümmetten ilk kalkacak olan huşu, son kalkacak olan da namazdır. Ve namaz bütün ibadetleri kapsayan bir ameldir. Kabirde namazdan yırtanın diğer amellerde Allah yardım edeceğini Peygamber sallallahu aleyhi bize zikrediyor. Şeytan bizi kuşudan neyle koyuyor? Dünyayla. Dünyayla kardeşlerim dünyayla. Karnı ve beş pari bu dünyayla. İşte bu da iblisin ilesi. Adem'i cennetten, ebedi olan cennetten bu ağacı yersen ebedi olacaksın bu ağaçtaki yiyeceği. Yemezsen geçicisin. Ebedi olan yerde şüphe sokarak faniymiş gibi kandırırken fani olan yerdeki Adem'in çocukları bizler ise Ramazan burayı ölümü unutturarak burayı ebediymiş gibi kandırarak hem de 50-60 senelik bir ömür oda yaşarsak Bu kadar hedefler var Gece yatarken depreme yakalanabiliriz Her türlü imtihanlar karşımızda O yüzden kardeşlerim Şeytanın hirlerine bir tanesi de müziktir kardeşlerim Onlardan gücüne yettiği kimseleri sesinde şaşırt İsra suresi 64 Lokman suresi 6. ayette Gerçeği boş sözüyle değiştirmek isteyenler var buyuruyor i̇bn Kesir bu ayeti tefsir ederken Subhanallah şarkı, tülgü, çalgı aletleri bize yıllarca okullarda müziği öğretken nediler? Müzik ruhu gıdasıdır. gıdasıdır. Vallahi yalan söylediler. İblisin ağına kapıldılar. Vallahi Kur'an ruhun gıdasıdır. Ras suresi 28. ayette kalpler ancak diyor Allah'ı anmayla huzura kavuşur. İşte gerçeği şeytanın çalgısıyla ne yaptılar bizi yıllarca okullarda? Kandırdılar. Müzik ruhun gıdasıdır. Şeytan silahının soktu devreye ve bizi de bununla meşgul olursan ruhunu ne yaparsın? Dinlendirmiş olursun diye zikretler kardeşlerim. Allah'ın yarattığını değiştirdiler. Çünkü şeytan hirlerinden bir bu kardeşlerim. Şüphesiz ki onlara diyor emredeceğim Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Allah insanı fıtrat olarak yarattı, fıtrat üzere yarattı. Ama şeytan geldi sağından solundan, önünden, arkasından girdi, tırpanladı. Tıraş ettirdi. Fıtratını bozurdu. O yüzden Rabbim kaynakları araştırıp, yaradılışımızdaki fıtratımızı bulup, o fıtrata dönmemizi nasip etsin. Ben şu anda burada fıtrat hasletini zikredeceğim. Yalnız bu meseleye vakıf olmayan, bu amele daha hazır olmayan kardeşlerimiz acele etmesi için değil. Yeri gelmiş bu dersi zikretmek. İkincisi, bu derse hazırlanan kardeşlere de nasihat babında. Kardeşlerim, fıtrat beştir. Sakal kesmek de fıtratın içinde yoktur. Koltuk et, tıraşı, etek tıraşı Tırnak kesmek Bıyıkları kesmek Saçı kesmek Sakal yok kardeşlerim Buradaki ayetin tefsiri şerhi izahı ise Şeytan diyor onların fıtratını değiştirecek Kadınları erkekleri erkekleri kadınlara benzecek. Şimdi kadınlar erkeklere benzemeye çalışıyor Hormon hormon bozukluğu yapıyorlar Erkekleri kadınlara benze, benzemeye çalışıyor Ve Fıtratı bozuyorlar Allah kadınlara neden tüy vermemiş Erkeklere neden vermiş Ha, dersi hemen hızlı geçiyoruz. Burada herkese sakal sohbeti yapmak anlamı amacı değildi gayet. Ama bu mesele, bu konuma hazır hale gelmiş de hala böyle şeytanın bir vesilesine takılmış olan kardeşler içindi bu. Bir durup bir düşünelim. Bize kim bu veriyor? Biz bunu keserken besmele çekiyoruz mu? Hayırlı işlerinizi sagalle yapın. Solelle mi yapıyoruz? Solelle yaparsak keseriz yüzümüzü ya. E yaparsak hayırlı değil. Hayırlı olan şey besmele yapılmaz. Vakti gelmedi kardeşler için değildir bu. Ama... Fıtrat olayını şeytan ne yaptı? Dedi ki onlara emredeceğim. Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Nisa suresi 119. Alışverişte de onları ne yapacak? faizle alışveriş gibidir dediler. Subhanallah Allah alışverişi helal. Faizi haram kıldı. Allah korusun öyle bir hale gelmişiz ki ya bir insan faize faiz dese günaha girmez. Şey Şirke düşmez, küfre düşmez. Faiz faizdir der ama o faizden yerse Kendisiyle Allah'a kalmıştır. Ama birisi kalkıp da böyle hille-i durumlarına girip de fetvalardan oradan buradan delil çıkarıp da vadeli alışverişe de cevaz vermeye kalkarsa işte bunun hesabı çok çetindir. Kardeşlerim harama haram, helale helal diye Allah hüküm edilmiştir. Harama helal, helali haram yapmaya kalkan bir insan var ya iflah olmaz. İşte hükümleri değiştirenler de şeytanın ağına kapılmıştır. Çünkü şeytan insanlara ne yaptı? Allah'ın indir indirmediği hükümleri insanlara ilham etti. İnsanlar da dünyalı çıkar ve menfaatlerinden dolayı kendilerine günah işliyor diye leke gelmesin diye ne yaptılar? Hükümlerin yerlerini değiştirdiler. Bizden önceki ümmetlerde de bu oldu. Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'un tarif olmasının sebebi de buydu. İşledikleri günahlar ceplerine gelen paralar yanlış anlaşılmasın diye ne yaptılar? Faizi, onu bunu. O yüzden Allah Resulü ki ilk kaldırdığım diyor faiz amcamın. Subhanallah. Kan davası şunun. İşte cahiliyet ayağımın altındadır. Akçılık ayağımın altındadır. Kötü adetler. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında daha peygamber önce bunlar kötü inanışlar. O zaman da bile kardeşlerim varmış. Şimdi gelelim bize kardeşlerim. Naslar ortaya koyulduğu zaman bir insan bir nas için şu haramdır. Allah beni affetsin diyorsa Allah onu affetsin. Günahı kendisine almış. Ama kalkıp da 40 dereden su getirip de haramı helada Fayzi vadeli alışverişte caiz zire getirirse, şöyleydi böyle, din yan yattı çamura batıya getirirse, açıktan ayetler, hadisler nasıl olduğu halde, kıyastan, iştihattan, delile gitmeden, kaynağa gitmeden, şeytanın vesvesesine, vehmine kapılıp da sırf işlediği günahı haklı çıkartmak için bir girişine girerse, işte bu da şeytanın hilelerinden bir tanesidir. Delil olmadığı halde saptırdığı kullar. Bizden önceki ümmetlerin sapıtması buydu. Allah bu zikiri koruyor ama bu zikin içindeki hükümleri saptırmaya çalışanlar için Allah Celle Kur'an-ı Kerim'de Peygamber sallallahu hadislerde hadislerinde men etmiştir. Hadis zikir edelim. sahi Müslüm 8. ciltte geliyor kardeşlerim. İbrahim et-Teymi radiyallahu anh kallar resulü anh, buyuruyor ki Allah bir belleden hayrı çektiği zaman 2673 nolu hadis olması lazım. 155 bir sayfa olması lazım. Sahi-i 8. ciltte. En iyisini Allah bilir. Çünkü peski Allah ilmi sürmek suretiyle değil. Rabbani alimlerin ruhlarını kabz etmek suretiyle. Hani soruyorlar yani ya, işte ilim birden mi kaldırılacak? İlim kaldırılmacak. Ama Rabbani alimler o toplumda Allah kaldıracak. Çünkü Rabbani alimlerin hak olan kaynaklardan istifade edebilecek imanlı neferler olmadığı için Allah o insanları yeryüzünden kaldıracak. Önce kuşu sahibi bulamayacaksın diyor ya. Burada da Rabbani insanları bulamayacaksın. Peki ne olacak? O insanlar kendi işlerinde başkanlar edinecekler. Nasıl başkanlar kendi hevalarının nefislerine çıkar ve menfaatlerine ters kişileri bulacaklar. Onlar da naslara göre değil, hevalarına göre fetva verecekler. Hem sapacaklar hem de halkı saptıracaklar. Hemen yanındaki hadis de Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ümmetim için en çok ortum saptırıcı alimlerdir. Kimmiş saptırıcı alim? Hakka göre hükmetmeyen. Çünkü Allah Celle Hazreti Davud'a nide ediyor. Ey Davud! Yeryüzünde hak ile hükmet sakın hava uyma yoksa seni Allah'ın yolundan saptırır. Hak ile Mesele ne faiz? Faizden ayet hacısları koyacak kapatacak onu. Kıyasa, delile, şey, izaha, şerhe girmeyecek kardeş. Girdi mi Allah korusun bir karış kalkar vadeli ariş verişe faiz der, bir tanesi kalkar değiller. İkisinden birisi şu anda ne? İsabet etmedi. Allah muhafaz etsin. Kardeşlerim şeytanın hilelerinden bir tanesi de cemaatle namaz kılmaya galip gelir üç kişi bir yerde bir beldeye girmişse, bir ortama girmişse, bir evdeyse, cemaate, camiye gidememişse, ortamda tek tek namaz kılınıyorsa orada şeytan var diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis sahiptir Ebu Davud'da geliyor. Namaz esnasında mümine yaklaşır şeytan. Peygamber sallallahu aleyhi ve buyurdu ki, şeytan sizden birine namaza sokulur. Hatta öyle bir sokulur ki kaç rekat kıldığını dahi unutur. Böyle olursa iki tane seyir seyir yapın buyurur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Safta bulunduğu yere şeytan girer, biz bunu çok yaşıyoruz. Şu kadar arada boşluk var. Sen araya giriyorsun adamın burnuna soruyor. İblisinin şeytanın zoruna gitti de işte o boşluğu yapan şeytandır diyor. İnsana kötü rüya gösterir. Subhanallah. Kardeşlerim gece biz yatağımıza girerken Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam Hüsnü Müslüm'ün üzerinde okuyanlar bilir zaten. İhlas suresini, suresini, Nas suresini okuyup, nez çekip bir de becerebilirse, abdesti yatarsa sağına dönerse, duaların zikirleni yatarsa Allah'ın izni şeytan ona yaklaşamaz. Bunlar okunurken allah Teala bir melek gönder, o sabaha kadar korur. Ayet-i o zaman sabah akşama kadar, akşamsa sabaha kadar şeytan oraya yaklaşmaz. Evde Bakara suresi okunursa, o kişi şeytanın hilelerini biliyorsa, suret resimlerini evinde bulundurmuyorsa ve Allah'ın zihriyle meşgulsa. Çünkü Allah'ın vaadi, kıyamete kadar peygamberlere ve onların beraberindeki müminlere haktır, buyuruyor ayet-i kötü rüya gösterir. İşte bu kötü rüyalardan da Allah'ın izniyle mümini korur. Peygamber Sassiyem diyor ki bir rüya güzel rüya görür zaman onu hayra yoranlara anlatın. Kötü rüya gördüğünüz zaman a'uzubillahimineşşeytanir. Çekin kıbrı olmayacak bir tarafa. Üç kere üfler halde tükürün diyor. Ve yarabbi gördüğüm rüyanın yerine sana sınırım deyin ve o rüyayı da hiç kimseye anlatmayın. Çünkü rüyayı kötüye yoranlara anlatırsanız işte içimize yaşı büyükleri anlattık anamıza, ninemize Vay bu var ya. İkinci bale anlatma Bak kötüyor işte. Bu aşamıyor. Anladın. Ya ben sana anlattım sen niye kötüyordun. Ya zaten kötülüğe anlatılmaz ki kardeş. Sen niye anlat? Anlatmayacağız kardeşlerim. Sabah namazının kılınmamasına çabalar kardeşlerim. Evet. Sabah namazı kardeşlerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İçinizden biri uyuduğu zaman şeytan gelir ona tam üç tane düğüm atar. Kişi diyor Ezanı duyarsa veya bir minadi kendisini kaldırırsa ya bir çalar saati evdeki birisi kalktığında kelimi şadat getirir. Allah'ı zikrederse düğümlerden bir tanesi boynundan çözülür. Gider abdest alırsa ikinci düğüm çözülür. Namaza durursa üçüncü düğüm de çözülür. O günü huzurlu, ferah ve kalbi mutmain halde geçirir. Kişi diyor ezanı duyduğu halde diyor kalkmazsa şeytan gelir kulağına işer kardeşler. Aynen böyle gelir. Sıbhanalı eğer kılmazsa o namazı var ya artık bitkin halsiz, uyuşuk bir halde gününü geçiriyor kardeşlerim. Rabbim şeytanın şerinden bizi korusun. Ya yuhallezine amel usta'ine bis sabi ve selalâ inna Allah'a Al ma Allah Allah. Kardeşim sabah namazı niye kaçar? Allah Resulü buyurur ki yaslan sonra dünya kelamı fazla etme. Televizyona kapılırsak haber seyrediyor. Mısır'da olaylar olmuş. Önce sen kendi mısırını kurtar da sabah namazını kaçırma Müslüman orası içinde becerebiliyorsan erkeğe yat gecenin işte bir kalk dua et hususun üstündeki zikirlerini oku Müslüman sen haberlere ayırdığın buraya ayırdığın, bu ayırdığın zamanı sen hususun üstündeki zikir ve dualarını ayırsan duydun bir haber içinde kalkar dua edersin her zaman gücümüz yetmez dünyada neler oluyor ancak dua edebiliriz o zaman duamızın olacağı imanı yakalamak lazım yani burada bize düşen ne de? kendimizi moda sokmak arkadaşlar eğer biz helakta isek tehlikede isek sabah namazlarımız kaçıyorsa kimi kurtaracağım Müslüman kimi Önce sen kendini kurtar sen helaktasın, tehlikedesin ya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını güneş doğmaya yakın kılanlara işte münafık namazı diyor. Ya kılmayanlara ve sabah namazıyla yastı namazı münafıklara ağır gelir diyor. Önce biz bir kendimizi bir kurtaralım. Müminlik vasfını bir kuşanmaya çalışalım. Sonra yanımızdakini de bir düşünmeye başlayalım. O zaman da düşündüğümüzü de hak etmiş olalım kardeşlerim. Günahlar işlersek, televizyona takılırsak, internete takılırsak Dedikoduya kıybete koyucular takılırsak, boş şişlere takılırsak kardeşlerim, geç uyursak, çok yersek, kardeşlerim kalbi neler öldürüyor? Çok yemek, çok uyumak, çok konuşmak. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır konuşsun ya susun. Şeytan kulağını üfler. Birisinden bahsetmek. Ya öyle sen kendini kurtar, birisi var, sen biriyle niye konuş? Yani namazın kaçıyor ya. Ayeti okuduk ya, bakar üstesine Cenab-ı diyor ki, Sabırla namazı Allah'tan yardım isteyin. Allah sabırlarına beraberdir verdir. Sabah namazında müşkülat mı var? Kardeşim diğer vakitlerde dua et Allah'a bunu dert et kendine. Allah'ım sabah namazlarına kalkmam için bana yardım etti. <gülüyor> Rabbin'den yardım iste. Evet kardeşlerim. Ve şeytan cemaattan kaçar. El cemaatü rahmâ fırkâtur <gülüyor> azab. Şeytan iki kişiden daha uzatır kardeşlerim. O yüzden Rabbim bizleri cemaat ortamına dahil etsin inşallah. Oranın içinde kılsın. Bir kadın bir erkek üçünsü şeytandır. Rabbim o tür ortamlarda olan Müslümanlara yardım etsin. Bu, iş, bu tür işlerde çalışan eve gidiyor çalışmaya servisçidir, şucudur bucudur, iş icabıdır veya çalışan birisidir. Bayan geldi bir iş yapıyor. Rabbim zikirli dualı, virkli olmamızı nasip etsin. O bayanla beraber bir de şeytan da giriyor içeri. Bir kadın bir erkek üçüncü şeytan kardeş. O yüzden bizim abdesti zikirli virkli olmamız lazım. Hele hele fiziği yakışıklı olan kardeşlerime özellikle altını çizerek diyorum duyurulur. Yakışıklı kardeşler Yusuf gibi tehlikede. Kastırılanlar olursa Allah korusun. Ne yapacağız? İmanımızı kuvvetlendireceğiz. İmanımızı. Öyle bir imanı kalplerimize yerleştireceğiz ki bakınız kitabı cihatta geliyor. Abdullah bir mübarek yazmış. İmam Bukhar'ın hocasının hocası bu. Sahabenin bir tanesi gece rüyasında Hürriş'ünü görüyor. Subhanallah. Sabah olunca da bu olay bir kardeşini anlatıyor. O kardeşi de anlatıyor. Allah Resulü e Hürriş'ünü gördüğünü söylüyor sahada bir bayan görüyor aslında yüzünü çeviriyor Hulusi'ymiş. Ya bu adam yüzünü benden niye çeviriyorsun diyor. Birazdan zaten bana nasıl bulacaksın diyor. Onlar öyle bir imanın tadını tatmışlar ki huriyi görünce yüzlerini çevirler. Ya biz zinakarlarda yüzünü çeviremiyoruz. İmanın tadını gerçek manasıyla tatmış tatmışsak eğer ve o bir bakış şehvetli bir bakış neremize saldırı yapıyor? İmanın Salihamerin, namazdaki huşunun, ihlasın İmanın ta kalplerinin derinlikleri ki, o kökündeki o lezzeti söküp aldığını fark eden mümin. Eğer orada o lezzet varsa oraya girmesin diye günlük zikirlerini mümin düzenli bir şekilde yapar kardeşlerim. Besmelesi sol yemek içmek şeytanın amelidir kardeşlerim. Kayla yapmasına mani olur. Gece namazı kılmıştan tam yapacak. Tık şeytan birilerini gönderir. İnsan oğluna sürekli zarar vermeye çalışır. O yüzden Evli olanlar eşlerine de söylesinler. Kadınlar muayyen günlerinde, muayyen günlerinde, haftada bir ayda bir muayyen günleri olur. Özellikle şeytan kadınlara musallat olur. Kalam olduğu zamanlarda. O yüzden zikirlerimizi, dualarımız düzenli yapacağız. Şeytan oğul, Ademoğlunun amansız baş düşmanıdır diyor. Ve tedbir ve temkin olmanın gerektiğini zikrediyor müyeldir. Sapık yollarda davetini yayar diyor. En amsiyat 153'te bakın kardeşlerim. şüphesiz benim dost doğru yolumdur. O yola uyun ve başka yollara uyarak şeytanın adımlarına uymayın buyuruyor. Subhanallah. En önemli kardeşlerim. Nesai'de gelen hadiste bakınız peygamberin duasına. Peygamber zaten buyurdu ki düşkünlükten, yakınmaktan, boğulmaktan, yanmaktan, ölüm esnasında şeytanın subhanallah beni yakalamasından. Demek ki son nefeste bile şeytan gelip kelime şehadeti getirmeye bile mani olur. Hemen dönelim hadisi gerisine giderek Nasıl yaşarsanız öyle öleceksiniz. Nasıl ölürseniz öyle Şimdi ben burada sorsam tek tek hepimize. Ben de içinde olmak üzere. Nasıl ölmek istersin? Binay? İman. imanlı, Subhanallah. Hepimiz öyle deriz değil mi? Bakınız Allah Resul bize o zaman imanlı yaşayın diyor. Şu 16 saat. 8 saat uykuyu şöyle bir çıkardık. Ölümlü uyku kardeştir. Uyuyunca Allah'ın kalemi yazmıyor. Hesaba çekileceğim saat dilimi 16 saat. Bu 16 saat zaman dilimi içerisinde. İşte bu sabah uyandı gece 12'de uyduk öldük. Bugünden hesaba çekileceğiz. Bu 16 saat dilimizi neyle geçirmişsek o zaman diliminde Allah bizi yakalıyor. Canımızı alıyor. Burayı iyi anladınız mı kardeşlerim? Hangi halde olmak istiyoruz? İşte bak, Subhanallah. Bilal amca, cami kuşuydu tabi caizse. Allah onu, şey cemaat. Ve cemaatin için Allah canlandı. İşte bundan iki hafta önce de benim bir müşterim var ihtiyar bir amca. Camilere çok düşkün. Cuma saatinde Secdede tık Allah'ın ruhunu alıyor. Herkese dua ediyor. Allah bizi de veriyor. Bizim şeyden. Subhanallah. Mes aldı benden götürdü. Bir hafta ya giydi ya giymedi. İhtiyar fakalı tatlı bir amcam. Hep camileri seven. Yani zor zor dostlar olsa camiye gidiyor. Allah orada aldı emanetini. Secde anında. En yakın olduğu anda. Kardeşlerim nasıl ölmek istiyorsak o ortamları çoğaltalım. Allah'ın anıldığı yerlere koşalım. Eğer zamanımızın büyük bir bölümü alın kalem kağıdı elinize. Evet, tam bir saatim doldu. Sübhanekeallam ve birhamdülük. Aşadallah, ilahe illa, ente, estağfirüke ve bilek Dedim ama bir parantez. Alın kalem kağıdı elinize. Şu masalı saatlik zaman dilimi içerikler. Çalışmamı da çıkarayım. Geçirdiğim zaman saatlerimi en çok nerede geçiriyorum? Allah korusun eğer bu televizyonsa kardeşlerim. Eğer bu internetse, eğer bu onun bunun meseleleriyle uğraşmaksa. Kendimizi açtık ya. Bütün ibadetlerimiz üzerinde yapıyoruz ya, zikirlerimizi, virklerimizi yapıyoruz ya, Müminlerin vaslarını kuşandık ki üzerimize. Allah'ın dinine yardım ediyoruz ya, şeytan artık bize yaklaşamıyor ya, alalım kalem kaderimizde. En çok zamanı nerede geçiriyoruz? Eğer bu televizyon kardeşlerim, ya o televizyon saatinde ölüm bizi yakalarsa ne olacak halimiz? Bu yüzden Rabbim aklımızı başımıza dehştirmeyi nasip etsin, hadis-i şerifi okuyalım, sohbeti kapatalım. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Nasıl dirilirseniz öyle maşşere gelirsiniz. Nasıl maşşere gelirseniz amel defteriniz öyle ölür sizlere kardeşlerim. O yüzden imanlı ölmek istiyorsak ki istiyoruz Rabbim imanlı yaşamayı eddinin nasıl ortamlarından ayrılmamayı şeytanın tuzaklarını iyi bilip günlük zikir ve dualarımızı düzenli yapmayı ve korunmayı Rabbim bizlere nasip etsin kardeşlerim. Amin. Dinlediğiniz için de Allah razı olsun.